şeyler ...şeylervar.blogspot.com podcast yayınıdır. Bugün İspanyolca bazı basit şeyler anlatacağım, paylaşacağım sizle. Bu tamamen amatörce bir kayıttır. Sadece yardımcı olmak amaçlıdır. Öncelikle şunu da başlayalım. Hola, hola. İspanyolcada merhaba demek. Buenos dias, günaydın demek. Buenos tardes, gündüzleri söylenen, günaydın anlamında. Buenos noches, iyi akşamlar, iyi geceler demek. Eğer karşımızda bir erkek varsa bay... Yani senyor, bayan varsa senyora ya da senyorita. Senyorita daha çok genç hanımlar için kullanılır. Şimdi birkaç örnek cümle kuralım. Aklımızda kalması için bazı ünlü isimlerle kullanalım. Örneğin. Hola senyor Messi. Buenos Diaz, Javier Bardem. Buenas noches Penelope Cruz. Şimdi de bir kişiyle ilk tanıştığımızda ona soracağımız ilk soruya gelelim. Adın ne? Como te llamas? Como te llamas? Türkçedeki tam karşılığı. Kendini nasıl adlandırırsın? Como nasıl te sen yağmaz adlandırırsın. Ama adın ne anlamında kullanılıyor. Como te yağmaz. İspanyolcada fiiller çekimlidir. Aynen Türkçede olduğu gibi. Fakat sakın gözünüz korkmasın. Çünkü oldukça basit. Gün geçtikçe alışıyorsunuz. Como te yağmaz adın ne? Yağmaz, yamar fiilinin... İkinci tekil kişiye göre çekimidir. Komu te yağmaz Yamaz çağırırsın demek. Yamar fiilinden geliyor. Yamar fiilin anlamı çağırmak, adlandırmak. Ya da isminiz ne demek istiyorsak kibar bir şekilde komu se yama usta diye de sorabiliriz. Fiil çekimlendi. Yamazdı. Yama oldu. Te yamazdı. Se yama oldu. Buna cevap olarak şöyle diyebiliriz. Me yamo Burak. Ya da karşımızdakine sorduğumuz için o öyle der. Meyyamo ve karşımızdakinin adı. Siz de cevap verebilirsiniz. Eğer birisi size sorarsa meyamo ve sizin adınız. Bakın burada da yamar fiilinin birinci tekil kişiye göre çekimi var. Yamo. Yani şimdiye kadar ne öğrendik? Yamar fiilinin birinci, ikinci ve üçüncü tekil kişiye göre adlandırmasına. Birinciye göre meyyamo. İkinciye göre neydi? T yağmaz. Üçe göre S. Yama. İspanyolca Türkçe'de olduğu gibi yazıldığı gibi okunan bir dildir. O yüzden çok basittir. Sadece birkaç istisnası var. Mesela bu yamar fiilinin başında çift L var. Çift L, ye diye okunur. Örneğin basit bir örnek vereyim. Futbolcu var ya David Villa diye. Aslında Villa diye yazılıyor ama Villa diye okunuyor. Bu da öyle. Çift L ile yamar diye yazılıyor. İşte yamar diye okunuyor. Çift L, Y şeklinde okunur. David, Via'dan aklınızda kalsın. Şimdi birkaç diyalog yapalım. Mesela karşımıza biri var ve ona selam vereceğiz. Merhaba diye. Ola. O da bize karşılık verir. Merhaba diye. Ola. Biz ona deriz ki, Komoteyamas, ilk defa karşılaşıyorsak ismini sorarız. meyamo ve kendi adını söyler. Mesela ismi David olsun. meyamo David. O da bize, bizim adımızı sorar. Komoteyamas, biz de cevap olarak meyamo ben, benim adım, ben kendimi çağırırım. Meyamo Burak. Ondan sonra ikinci sorumuz şu olur. Nasılsınız? Como esta? Como esta? Nasılsınız demek. Como estas? Nasılsın demek. Bakın burada estar fiilinin çekimleri var. Estar, İngilizce'deki to be fiilinin İspanyolca'daki iki karşılığından birisidir. Diğeri de ser. Bunu da gün geçtikçe göreceğiz. Como estas? Nasılsınız? Como nasıl? Hani Komote te yamaz da da vardı ya nasıl çağırırsın Komo nasıl demek bir soru ya da daha böyle yerel dilde konuşursak naber ne iş gibi dersek daha samimi bir şekilde ketal ketal genelde birbirlerine böyle derler filmlerde konuşmalarda gördüğüm kadarıyla ketal cevap olarak iyi derseniz bien bien bien bien diye yazılır ya da kötü mal mal diye yazılır mal ya da çok iyi muy bien ya da çok iyi değil olumsuzu başına no getirerek yaparız no muy bien ya da bien gracias yani iyi teşekkürler teşekkür ederim gracias biz de ona sorabiliriz itu e yani ya sen burada ye iyi diye okunur i e, iyi itu e tu sen anlamında itu e ya sen bir en gracias o da iyi teşekkürler der. Hola, ¡qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Mesela bu bir diyalog. Umarım faydalı olur. Adiós, hasta luego. Görüşürüz. Sonra görüşürüz. <gülüyor>